Mahir iz hocaya sorarlar. Keskin bir hafızaya nasıl sahip olunur, evladım? Biz Osmanlı mektebine gittik. Bize ilk gün yolda nasıl yürünür, bunun kaidesini öğrettiler. Göz ayağın ucunda olacak yürürken, gözümüz hep ayağımızın ucundaydı. Hep önümüze bakardık. Siz sürekli etrafınıza bakıyorsunuz. Ona bak, şuna bak, sizde hafıza olmaz. Günahı göz işlerde, belasını gönül çeker. Göz bakar, gönül rahatsız olur ve hafıza zayıflar. Evet, rahmetli mahir iz hocaya gerek siyasi konularda, gerekse gündelik hayatta aradığımız insanın özelliklerinden sual eylediğimizde şu cevabı alırdık. Bir iş için aradığınız adamda sırasıyla şu üç vasıf bulunmalı derdi hoca. Bir, işini iyi bilen ve yapan yani liyakat ve ehliyet sahibi. İki, doğru, dürüst, güzel, ahlaklı. Üç, inançlı ve dindar. Biz derdik ki hocam inançlılığı ve dindarlığı birinci sırada bulunması gerekmez mi? Siz onu üçüncü sıraya bıraktınız. Hocanın cevabı çok arifaneydi. Oğlum siz cami imam veya tekkeye şeyh arıyorsanız dediğiniz doğru. Ama işe adamı arıyorsanız doğrusu adamın önce işini bilmesidir. Din... Ekmek kapısı değildir. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin tebliğinden bahsedildiğinde, buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Şu ara 109 buyurulur. Bütün peygamberlerin hayatı anlatılırken bu ücret istememeden bahsedilir. İşini bilmeyen bir doktor, beceriksiz bir avukat ve aciz bir siyasetçi inançlı ve dindar olsa ama doğru ve dürüst olmasa ne faydası var? Öyleyse doğru sıralama budur.